Allah ile yalnız kaldığında. Özcan Yıldırım. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. İnsanın yalnızlık hali insanlarla beraber geçirmiş olduğu vakitlerdeki halden çok farklıdır. İnsanların bakışlarından, onların takiplerinden uzak olduğu için bu hale insanın içerisindeki hakikati isaret ettiği hal olarak da söylememiz mümkündür. Çünkü nefisten gelen sesleri sesli bir ortamda işitmek Nefisten gelen pis kokuları, kokuların yoğunlaştığı ihtilati, insanlarla karışık bir ortamda hissetmek mümkün değildir. Kişinin ihtilat halinde olması, kendi nefsini hesaba çekecek bir vaktinin olmayışı, sadece karşındakilerin hatasını görme gibi bir hastalığı beraberinde getireceği gibi, bunun yanında en büyük afete de düçar olacaktır. Kendi hastalığını fark edememek, yani kişiye söylenildiği halde, Bu hastalığın kendisinde olmadığını nakarat haline getirmesi hali. Bunun tedavisi için de bizlerin şu iki şeyi tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor. Birincisi, hatamızı teşhis eden bir kardeşimizin yapının yaptığı nasihati kabul ederek teslimiyet içerisinde olmak. İkincisi, hatamızı iyi tefekkür ettikten sonra Allah ile halvet halindeyken, bunu Allah'a arz etmek ve bunun izalesi için dua ile yardım dilemek. Burada ikinci maddeye daha detaylı temas edeceğiz inşallah. Kişinin kendisini tezkiye etmesindeki yöntemlerden bir tanesi de, hiç şüphesiz Allah ile halvet halindeyken kendisini muhasebe etmesidir. Peki bu halvet halinde Allah Subhanahu ve teâlâ ile muamelemiz nasıl olmalıdır? Allah ile yalnız kaldığımızda amellerimiz ne yönde olmalıdır? Allah'ın gölgesini aralayan bir kapı, halvet. Salih amellerini çokça yapan bir kişi, bu amelleri tek başına yaptığı zaman, yapılan bu amellerden daha fazla ecir alacağı bir gerçektir. Farz namazlarını cemaatle kılmak, hac ve benzeri amelleri ise bunlardan istisna tutmak gerekir. Sünnette valid olduğu üzere bunların ecri tek başına yapmaktan daha faziletlidir. Nafilelere gelince bunların en faziletlisi gizli bir şekilde Allah ile yalnız kalındığında yapılmasıdır. Akıllı bir kimse, halvet halinin kıymetini bilen ve tek başına bazı amelleri yapma fırsatını yakalayandır. Çünkü söz konusu ameli zahirde, açıkta yapması ona aynı ecri vermeyecektir. Öyleyse kula düşen tek başına kaldığı her dakikadan, her lahzadan faydalanmasıdır. Peki neden? Çünkü hayatına şöyle bir bak. Özellikle şu asrın getirdiklerini. Hayatımızın birçoğunu insanlarla geçirmekte. Onlarla hemhal olmaktayız. İşte yolculukta, evde vesaire. Hemen her alanda insanlarla beraberiz. Kişi kendi nefsiyle çok az baş başa kalabiliyor. Sürekli birileriyle oturuyor ve vaktimizi onlarla geçiriyoruz. Öğrenciysek derslerde arkadaşlarımızla, çalışıyorsak iş yerinde çalışanlarla. Sonra eve dönüyoruz eşimiz, çocuklarımızla, dışarı çıkıyoruz yine arkadaşlarımızla. Bir de önceden verilmiş randevularımız. Peki mevhid Halvet? Yani kendi başımıza kalma randevumuz. Ona çok az bir vakit kalıyor değil mi? Halvet halinde ecri çok olan amellerden bir tanesi de, kulun Allah korkusuyla gözyaşı dökmesidir. Bu, ona umumen çok fazla ecir verecektir. Gün boyu katılaştıkça katılaşan kalbinin yumuşamasını sağlayan bir sıvıdır gözyaşı. Yüreğinde kopan günah fırtınalarını dindiren, kalbinde oluşan günah noktalarının verdiği sancının yüzüne yansıması halidir gözyaşı. Allah'ın korkusuyla yüreğinin tercümanı olan gözlerinden akan gözyaşları. En son hangi gün bu sıvıyı gözlerimizden aşağı akıttık? Acaba kendi maslahatımız için ne zaman ağladık? Bunun karşısında alemlerin Rabbi olan, ondan başka sığınılacak olmayan Rabbimiz için en son ne zaman ağladık? İnsanlarla karışa karışa kendi nefsimizi unuttuk kardeşim. Halvet halinde gözyaşı bizi nereye götürür biliyor musun? Kıyamet günü en sağlam kaleye, Allah'ın gölgesine. Hem de hiçbir gölgenin olmadığı o günde. Allah yedi sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar şu özelliğe sahip müminlerdir. Adil yöneticiler. Rabbine ibadetle yetişen gençler, kalbi mescidlere bağlı olanlar, Allah için birbirini seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimseler. Asil ve güzel bir kadın, kendisini arzu ettiği halde, ben Allah'tan korkarım diyerek iltifat etmeyen kimseler. Sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler. Tenha yerlerde, Allah'ı anıp gözyaşı dökebilenler. Buhari Her masiyeti terk etmenin bile, iki ortamdaki ecirleri farklıdır. Bir masiyeti genel bir ortamda terk etmen, senin Allah katındaki dereceni yükseltir. Fakat bir masiyeti yalnızken terk etmen, Allah katındaki dereceni daha fazla yükseltir. Bizden kim alemlerin Rabbine karşı hatasız ve günahsız olabilir ki? Peki bu günahı terk ettikten sonra, Onu nasıl sileceğiz biliyor musun? İleride karşılaşacağın bir günah söz konusu olduğunda ve sen tek başına olduğunda onu gücün nispetince terk etmeye çalış. O zamansa Allah diğer günahlarını da bağışlayacak. Katındaki tüm nimetleri büyük bir ecir olarak sana verecektir. Rablerinden gaybda, gizlide korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Mülk 12 Ayetin siyakına baktığımızda Allah'ın bu ayeti cehennemi vasfettikten sonra getirdiğini görmekteyiz. O halde Allah'tan yalnız başınayken korkanlar için cehennemden kurtuluş vardır diyebiliriz. Kulun bundan sonra erişeceği yer cennet denilebilir. Fakat Allah Subhanahu ve Teala ona öyle güzel nimetler verecek ki bu, en başta bir tane değil, iki tane cennet olacaktır. Diğerlerinin bir tane cenneti varken, Allah'tan korkanlar için iki tane cennet var. Rabbinin makamından korkanlar için iki cennet vardır. Rahman 46 Bazı salih zatlar şöyle demişlerdir. Gizliden işlenen nice masiyet, beni bu ayetten mahrum etmiştir. O halde kardeşim, Allah ile halvet bir ganimettir. Her insan bunu kullanamadığı gibi bununla da kurtulamaz. Halvet halinde Allah'tan korkmanın en büyük semeresi. Halvet halinde Allah'tan korkarak elde edeceğin en büyük semere de Allah'ı görmek olacaktır. Allah'ı, Subhanehu ve Teala cemali, celali ve sıfatlarını kıyamet gününde görmek gibi bir nimeti de elde edeceksin. Tıpkı şimdi gece ayı gördüğün gibi Böyle bir hissi, böyle bir lezzeti de doğduğundan beri asla hissetmeyeceksin. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle diyordu. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Hangi şey Allah'ın veçinden daha güzel olabilir ki? O, hicabını kaldırdığı ve kul, benzeri olmayan Rabbine bakacaktır. Evet, hiçbir benzeri yoktur. Sadece bu nimet bile bizlere ondan yalnızken korkmayı gerektirir. İşte size vaad edilen cennet ki o Allah'a yönelen emirlerine riayet eden ve Rahman'dan gaybda gizlide korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha da fazlası vardır. Kaf 32-35 Yine başka bir yerde, Allah Subhanahu ve Teala güzel davrananlara, daha güzeli ve fazlası var. Yunus 26 buyurmaktadır. Ayette geçen mezit, yani daha fazla ne demektir biliyor musun? Cibril'in Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği, Müminlerin Allah'ı görme günüdür ki buna mezit günü denir. Bu da Allah'ın bu güzel amele karşılık verdiği en güzel nimetidir. Halvet halindeki bir muamele, muhabbet. Allah ile yalnız halvet halinde kaldığın zaman yapacağın muamelelerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki ona karşı sevgimizi hissetmemizdir. Şurası malumdur ki, Seven bir kimse sevdiği bir kimseyle yalnız kalmak, ona açılmak, onunla konuşmak, dertleşmek ister. Bu seven kimse için her zaman aradığı bir fırsattır. Şair der ki: Geceye dedim ki senin içinde sözler ve sırlar gizlemedir. Dedi ki: Sevenlerin seher vaktinde söylediklerini hayatımda Hiç gizleyip de atmadım. Yalnız kaldığında Rabbinle konuş. Ona tek başınayken ibadet et. Sevgi, ümit ve korkuyla. İşte bu şuurda birçok kimsenin tatmadığı mutluluğun lezzetidir. Davud ettâî rahimehullah der ki, Allah'a yemin olsun ki gece vaktinde ibadet olmasaydı bu dünyanızda kalmayı asla sevmezdim. Hasan el-Basri'ye rahimehullah sorarlar. Gece ibadet eden kimselere ne oluyor ki yüzleri nurludur? O da şöyle cevap verir. Çünkü onlar Rableriyle yalnız kalıyorlar. Rableri de onların nuruyla giydiriyor. Halvet ehli. Size gizli ve sürpriz bir nimet var. Bir vakit olur, insan uzun uzun secde yapar. Rabbi ile konuşur, konuşur. Fakat uzun uzun konuşmasıyla gözyaşlarından aldığı his ve lezzeti asla alamaz. Halvette dökülen gözyaşları. Bunun manası, bu satırları ne yazmakla, ne okumakla anlaşılır. Bunu ancak tadan kimseler anlayabilir. Ne mutlu o kimseye ki, Rabbi ile halvet halindeyken, sevgi ibadetinden başka bir şey yoktur. Çünkü Allah onlara kıyamet gününde, Sürpriz bir nimeti vaad ettiğini buyurmaktadır. Allah Subhanehu ve Teala bunu bize açıklamamış, kıyamet gününe bırakmıştır. Allah Subhanehu ve Teala halvet halinde kendisine ibadet edenlerden bahsederken şöyle buyuruyor: Onları yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitte Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlara gözlerin aydın olacağı nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilmez. Secde 17. Allah onlara sürpriz, gizli ve bu dünyada bize bildirmediği bir nimet hazırladığını buyuruyor. Bunun ne olduğunu ancak Allah Subhanahu ve Teala bilir. Şuraya dikkat etmenizi isterim. Halvet ehli, Allah'a ibadetlerini, gözyaşlarını, yakarışlarını dünyada gizledikleri için, Allah da buna karşılık, ismini dahi diğer kimselerden sakladığı bir nimeti onlara verecektir. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Rahman 60. Allah ile yalnız kaldığında, günahtan kaçınan, ibadetlerine devam eden, Sevgi, ümit, korku duygularını gözyaşlarıyla besleyenleri bu sürpriz nimet beklemektedir. O halde kardeşim, bu fırsatları kaçırma ve halvet halinden mutlaka istifade et. Sakın ama sakın halvet halinde hüsrana uğrayan, günah bataklığına saplananlardan olma. Yalnız kaldıklarında ilk işleri Rablerine isyan olan, bugün teknolojiyle beraber günahlarda yarışan kimselerden olma. Allah ile yalnız kaldığında, bu vakti ibadet ve gözyaşlarıyla süsle. Son olarak, halveti bir ganimet olarak düşün. Herkesin kullanamayacağı ve bazılarını da ateşe götüren bir ganimet. Allah'ım, bizlere bu vakti seninle sevgi, korku ve ümitle yaşayıp, gözyaşlarıyla besleyen ve katındaki gizli, sürpriz nimeti celbeden kullarından yaz. Allah'ım ve... Amin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla